Aguani Istanbot I sohbetler a cinematographer. I am, cinema I I oh, I am cinema If you were Hazırlayan ve sunan... ...Cüneyt Cebenayen. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Erguvani İstimbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenayen, konuğum Esin Küçüktepe Pınar'la... ...Koen kardeşlerin... ...Barton Fink adlı filmini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ee, bildiğiniz gibi... ...programda filmleri seyrettiğinizi... ...varsayıyoruz ve dolayısıyla... ...herhangi bir... E, ...olay örgüsündeki sır kalması gereken... ...herhangi bir şeyi saklamak gibi... bir ...kaygı gütmüyoruz ama işte... ...filmin özetini de bir parça geçmeye çalışıyoruz ki... E, ...yakın zamanda seyretmediyseniz... Hı hı. ...hatırlayasınız diye. E, evet... ...istersen böyle bir özetle mi başlayalım... ...ne dersin Esin? Tabii yani... Özellikle ben mi yapıyorum sen tabii ev sahibi Eser, olarak? <gülüyor> tabii ki. Tamam. Peki. E, işte belki şöyle bir arka planını da vermekte yarar var. Hı hı. Cohen kardeşler, e, işte 54-57 doğumlular, Joel ve Ethan İkisi, şey Annesi ve babalar ikisinin de öğretim üyesi entelektüel bir aileden geliyorlar. Birisi felsefe okuyor, birisi sinema okuyor. Joel sinema okuyor, Ethan e, Wittgenstein üzerine bir tez yazıyor falan. Evet. Her neyse bu e, filmden önce e, Miller's Crossing e, senaryosunda çalışıyorlar ve senaryo çalışması sırasında çok bunalıyorlar. Bir yerde tıkanıyorlar. E, yazar bloku denilen ya da yazar tıkanması denilen, writer's block denilen e, şeyi yaşıyorlar. Ve Los Angeles'tan kalkıp New York'a gidip oturup Barton Fink'i yazıyorlar. Barton Fink de zaten bir yazar tıkanıklığı anlatan bir film. E, filmin kahramanı e, John Turturro'nun oynadığı karakter yani Barton Fink bir e, New York'ta başarılı bir oyun yazarı. Aslında bir tane oyun yazmış ama başarılı olmuş. İşte kritikler de beğeniyor, eleştirmenler de beğeniyor, seyirci de beğeniyor falan. E, bunun üzerine Hollywood'dan bir teklif geliyor. İşte sana haftada bin dolar mı? Evet ve hatta bunun iki katını bile çıkarabilirim diye böyle ha. menajeri de evet. böyle evet. ağzı sulanıyor ha. teklifi giderken. Evet. Barton Fink öncelikle bu teklifi kabul etmek istemiyor. Çünkü onun aklında daha işte sanatsal işler yapmak... Sınırı... İdealist. İdealist. Yani i̇şçi sınıfı, emekçi. Hani o, tam o terimleri kullanmıyor ama evet. sıradan insan. Evet hep halk. sıradan insan. Yani. Halk, common man diye geçiyor. Hı hı. Onlara hitap eden filmler, şey, eserler yazmak, oyunlar yazmak istiyor. Fakat aslında tabii onun yazdığı eserler çok dar bir kitleye hitap ederken Hollywood çok daha büyük sıradan insana gerçekten hitap eden işler yapıyor. Neyse Barton Hollywood'a geliyor ve e, orada işte sinema mogulleri denilen işte Stüdyo, patron stüdyo patronlarıyla tanışıyor. E, bir otele yerleşiyor, Earl Oteli'ne yerleşiyor. Earl Oteli'nde kendisine verilen görev bir güreş filmi. Senaryosu yazması. Fakat e, Barton Fink'in bu konudan hiç anladığı yok. Hiç ilgisini de çekmiyor aslında. Otel tuhaf bir otel. Hemen hemen sanki hiç kimse yok gibi ama bir yandan da olduklarını anlıyoruz. Hı -hı. Dışarıya bırakılan boyanmak Ayakkabılar. üzere ayakkabılardan <gülüyor> anlıyoruz. E, bir gün komşusunun ağlama seslerini duyuyor. Onu resepsiyona şikayet ediyor. Bunun üzerine komşusu çıkıp çıka geliyor kapısını çalıyor. John Goodman'ın oynadığı uh -huh. Charlie. Muhteşem John Goodman. Evet. Charlie bir şey olduğunu anlatıyor ona. Ee, sigorta satıcısı olduğunu uh -huh. söylüyor. Ve ikisi arasında bir tuhaf bir arkadaşlık gelişiyor. Birbirleriyle uh -huh. alakasız insanlar. Ee, aslında hikayelerini anlat hikayesini anlatmak istediği sıradan insanı çok daha yakın bir insan Charlie ama... Barton'un onu dinlemek gibi bir eğilimi hiç yok. Hı hı. İstersen buradan biraz daha devamını şey yani filmin e, devamını istersen konuşmamız Tabii. sırasında ortaya hı hı, çıksın. Hı hı. İşte sonuçta çok haş şeyler yaşanmaya başlıyor. Onları da zamanın içinde gireriz. Hepsini şimdi anlatmak birden sıkıcı gelecek kim geldi. Benci de yok yani gayet güzel anlatıyordum. Ben dinliyorum ama <gülüyor> e, tabii ki filmi konuşacaksak e, anlattıkların Ben yola çıkarak şunu söyleyebiliriz... Bir, bir, ...bir yalnız kalpler... E, ...oteli gibi bir yer... ...ama Hı -hı. aynı zamanda bir kabus oteli... E, ...bence... ...Barton Fink'i neden seviyoruz... ...yani ben neden seviyorum... ...dediğim zaman herkesin içinde bir... ...Barton Fink'lik var... Hı -hı. ...bu da nedir, niye ben mesela... E, ...severek bu filmi... ...konuşmak istedim, çok daha silahı... ...tarihinde muhteşem... ...sanatsal, ağır... E, ...filmler var ama... E, ...Barton film hem bu zamana... ...çok güzel uyuyor içinde yaşadığımız zamanı... ...hem de böyle çok... ...yalnızlık öyküsü olduğu için galiba... ...o da nedir? Hem bir politik ve... ...siyasi bir altyapısı var ama onlar her, ...her şey bir takım... ...süslemeler sonuçta kendi vicdanınız ...hani bir Dostoyevski... ...öyküsü e, gibi aslında... ...gibi de değil öyle... ...nedir? Hmm. Hepimiz ruhumuzu şeytana satıyoruz... ...para için satıyoruz yani... Hmm. E, Masanın gerisindeki patron iş görüşmesine gitmişsindir de çok ben mesela böyle patronlarla özellikle gençken gider bir çay içer misin bir şey içer misin derlerdi. Ben sevinerek kabul ederdim. Yani çay ya da e, kahve peşinde değildim ama... ...beni seviyor, beni orada tutmak istiyor, beni kovmuyor. Önce beni dinleyecek ve işe alma ihtimali olacak diye. Sonuçta entelektüel bir iş yapıyoruz. Hani sevimliliğimiz ve duruşumuzla aklımızı beğenecek diye umuyoruz. O çay süresi de... Kahve içme süresi de bana o şansı veriyor ki ben adama kendimi anlatabileceğim diye. Barton Fink Hollywood'daki iki medya patronuna gidip çay söylendiğinde ve o çaydan alamadığında yudumlarını bile hani hmm, o çay hmm. süresi bile tanınmamıştı. Ve işte hepimiz o masanın gerisindeki beklenti ki o adamlar genellikle kalın. Kaba, inceliksiz, paranın verdiği ya da gücün verdiği e, şeyle sizi ezen, e, size çocuk muamelesi yapan, şahsiyetinizle oynayan bir şey insanlardır bunlar. Dolayısıyla e, bence common man dedi, sıradan adam aslında Barton Fick'in tam kendisi, o da biz oluyoruz. Hmm. Tabii ki bizim de kafamız karışıyor, oralara da geliriz hmm, ama hmm. yani... Oradan başlayarak bence çok zamani tüm zamanların filmi ki bu anladığımız kadarıyla tam İkinci Dünya Savaşı öncesini anlatıyor. 41. Evet 41. Yani Hollywood'un tam da böyle sanat filmleri yani henüz kendini çok da ispatlamadığı zamanlar. Hani hmm. o stüdyo patronları da ucuz film zaten B tipi bir güreş filmi yaparak hmm. oyalamaya çalışıyorlar ama... Zaten tamam da böyle sanat formunu bulmadığı... ...sinemanın büyük saygıyla hmm. yaklaşılmadığı... E, ...zamanlardan da var tabii iyi filmler aradı ama... E, ...genel anlayışın öyle düşük olduğu bir zamandan... Hmm. E, ...ama en başta Dön Dolaş Barton Fink nedir diye sorduğunu sorarsam... ...ruhunu satmakla ilgili bir şeyler... ...yani bir... Entelektüel olarak kendini böyle bir yaftalamak, ay ben Hı. çok akıllıyım, çok, ay işte sıranın adamın derdini herkese ifşa edeceğim. Ki sen de ben de en başta gazeteci olmamızın nedeni, hayatın nabzını tutacağız ve yani sıradan adamın derdini anlatacağız gibi bir şey. Tabi Tapu Kadastro'da da olabilirsin, her şey olabilirsin masanın gerisindeki Hı. adama. Hı el ayak maalesef sürmekle aynı zamanda da işte dön dolaş ruhunu satıyorsun ya yani hmm. o da öyle yani hmm. doğru bildiği hem böyle yalnız adamın yanındayım sıradan adamın yanındayım sonra dediğin gibi otelin yan odasındaki karşılaştığı sıradan adamın ...hikayesini dinlemekten aciz... ...o kadar kendini hani anlatmak istiyor... ...diyor ki... ...I have, I have my stories... diyor ...yani John Rush bir şekilde... ...John Goodman'ın karakteri... ...ama onu dinleyecek hali yok... ...ama tabii ki... ...daha sonra niye dinlemiyor ya... ...gelelim kuru hikaye idealist bir New York entelektüeli bir oyunla söylediğin gibi başarıyı yakalar Aynen. ve Hollywood'da para peşine düşer. Bu görünen bir kalın Aynen. bizim mantığımızla kavradığımız bir şey. Ve sonra oraya gider işte böyle bir deliler, bir kabus, bir cehennem ateşinin ortasına düşürür seçtiği o kadar Sıcaklık filmin ilerleyen dakikalarında artar artar çünkü artık bir Ateş ve su yan yana... ...işte bir denizin... ...şakırlamaları var, bir ateş hmm, var ortada... Hmm, hmm. E, ...böyle böyle... ...sabaha kadar bunları bilinçaltıyla... <gülüyor> e, ...bilincin şeyini hmm, konuşuyoruz... <gülüyor> e, ...sonuçta... ...tam yine rolumuzu sattığımız zamanlardayız... ...yani e, dünyada sadece Türkiye değil... ...dünyada bir düş düş düşüklük... E, ...tamağı yapmış durumda... E, ...yani... Dediğim gibi Tapu Kadastro'da da e, şeyde de aynı e, gazete patronunda aynı şekilde ya da sinema patronunda aynı şekilde davranıyor şu andaki e, çalkantılara ve huzursuzluğa hmm, ki hmm. Barton Fink'te tam savaşta Amerika'nın gerçi savaş çoktan başlamış İkinci Dünya evet, Savaşı. Pearl Harbor'ın olmasına iki gün kala filan oluyor bir takım hmm. olaylar filmde yani hemen Pearl, hatta Pearl Harbor bir aşamada oluyor ve Patron bir anda kendisine askeri subay kıyafetleriyle <gülüyor> Dalbay Dalbay ya, Barton Fink'in karşısına. Evet. Evet. O sarı gözlü sarı çekik gözlü adamları hı hı. avlamaya hazır olduğunu ilan ediyor. Hı hı. Ee, tabii Barton Fink'in sıradan insan olduğunu söylemek biraz hmm, çünkü o bir entelektüel. Yani hani o anlamda sıradan birisi değil. Yani sonuçta sahneye çıkıp kitlelerce alkışlanan, hakkında gazetelerde yazılar çıkabilen filan bir insan. Ee, ama tabii patron karşısındaki emek emekçinin ister e, entelektüel emekçi olsun, ister el olsun konu aslında hiç farklı değil. O anlamda sıradan tabii yani o bir şeye bağlı. Ee, hmm. e, patronun ağzından çıkacak lafa bağlı işinin olup olmaması ki nitekim Barton Fink sonunda Magnum Opus'un yazdığını düşündüğü Eserini yazıp tamamlayıp da götürdüğünde bu ne ya bu beş para etmez bir şey cevabıyla karşılaşıyor ve <gülüyor> bundan sonra seni kovmuyorum benim kontratlı yazarımsın ama yazdığın hiçbir şeyi de sahneye koymayacağız perdeye yansıtmayacak Yani hem orada hem de işleri beğenilmeyen beş para etmez birisi olarak kalmaya mahkum ediyor bunun paranın gücü yapıyor tabi <gülüyor> Bir de sırada adam derken <gülüyor> e, şeyi kastettim e, bütün korkularıyla yani ne kadar entelektüel olursanız bir e, zaten bu noktadan sonra belki filmin benim belki konuşmaktan daha da hoşlandığım tarafına geçebiliriz akıl kaymasına yani hmm. bu film aslında neden ibaret yani bir zaten onu da söylüyor filmde böyle replikler var yani işte aklında hiç yol haritası yok ki falan gibi Daha sonra Charlie ortaya çıkıp tabanca tüfeğiyle işte al sana akıl hali ruh durumu böyledir deyip dedektifleri alçak dedektifleri vurarken falan. Yani buraya gel yani o tarafa geçtiğimizde sıradan adam olarak Barton Fink korkularıyla endişeleriyle sıradan çünkü ay otoriteden. Anlayamadığı otoriteden pısıyor ve siniyor hepimiz öyleyiz yani çünkü oradaki otoriteyle stüdyo patronuyla konuşacak hiçbir şey yok yani onun dilinden konuşamadığı için hemen pısıyor ve oraya zaten para için gelmiş ee, işte bir takım şeylerden sinir oluyor ama işte şikayet ediyor yan komşusu odasındaki ama kapıyı çaldığında iri yarı bir adam geldi ama lafını geri alıyor vallahi şikayet etmedim diğ mesela hani hep böyle güç ve otorite karşısında geri adım atan insan tipi olarak sıradan hani ben entelektüeldim ve e, her şeyi yakıp yıkarım gibi bir şey yok hani e, gidip lüks bir yerde kalmıyor da Hollywood'da kalmıyor ki sıradan insanın ruhuna uygun olsun diye sıradan otele gidip kalıyor. Hı hı. hani bu hı hı. kağıt üzerinde görünen. ...ama orada yani kendini aslında layık gördüğü yerde böyle bir şey. Çünkü kendini cehenneme kabuslarına teslim ediyor. Çünkü ruh hali öyle hı hı. diye düşünüyorum. Yani o otel bir sembolik bir yaşayan bir varlık ama... ...tümüyle baktığında çok tatlı dönem detayları var. Hiçbir şey retro değil belki ama... Sonuçta cehennemi bir şey var ve netekim de zaten ateşler, terler, duvar kağıtları her şey sökülüyor ama bence kafa hali açısından yani sıradan adam hep hepimiz kokuyor. Korktuğumuz zaman kaçıyoruz. Yani hmm. korktuğumuz zaman akıl bir şeyler uyduruyor. Benim en sevdiğim galiba şeylerdeki, Kuan kardeşlerdeki bu filmde de özellikle e, belirttikleri, çok şık bir atmosfer görüntü. E, sound e, kurgusu, ses kurgusu süper. Şimdi bütün bu şıklıkların arkasında ama çok incelikli, çok e, hoş bir... E, ...nokta var ki bana göre... ...korktuğumuzda akıl... ...bize oyunlar oynuyor. Yani mücadele edemiyoruz. Yani... ...kulumuz kanadımız kuruluyor. O zaman... ...bari akla kaçalım. Akla kaçınca da... ...pek gidecek yer yok. İçinde dön dolaşıyoruz. Kendimize bir... ...alan yaratıyoruz. Yani sen ne diyorsun bilmiyorum ama... ...ben bütün... ...şeyi öyle görüyorum. Yani o, o da... ...o otel... ...zaten o bizim... Barton ...Bartonfinger'in ruh halini... ...gösteriyor. Zaten bütün bir filmin... ...kendisi bir sanrı. Yani baştan sona... ...kadar e, nedir? Barton Fink kalkar, Hollywood'a gider. Evet, Hollywood hiç seni takmaz. Bütün işi gücü senin... Ee, iki parçandır senin üzerinden para kazanmaker biter ondan sonra ee, ve orada da kalırsın adam der ki, yok abi senin elimdesin paranı da ödüyorum sözleşmem var hiçbir şey de yapmıyorum senin hiçbir ürettiğini yayınlamacağım ama benim malımsın bundan büyük bir hapishane olabilir mi yani Hı -hı. bu kautik hali nasıl ki dünya o zaman nasıl sava yani savaş öncesi O kaos var belki Amerika bunu hiç yaşamadığı ama bence Barton Fing'in kafasının içinde e, her şey zaten olup bitiyordu. Yani hı. Avrupa'da olan e, olup biten şeyler Barton Fing'in kafasında Amerika'da hı hı. dolayısıyla olup bitiyordu o cehennemi savaş hı hı. hali diye düşünüyorum. Evet şeyden söz ettin hani o aklın içinde geçen filmin bütünün bir sanrı olarak okunabileceğinden <gülüyor> söz ettin. Bile, yani. Zaten şöyle bir şey var. E ya Polanski'den çok etkilenmişler. <gülüyor> Polanski'nin <gülüyor> işte Tixint'i diyelim değil mi? Çıkmaz Sokak, Ripaljan, Kuldesak ve Kiracı. Işte, Kiracı <gülüyor> <"Kiraci", "Kiraci">, pardon. <gülüyor> bu üç filminden çok etkilenmişler. E tesadüf de bu ya. Kanda yarıştıklarında Jürgen'in başkanı Polanski. Ve <gülüyor> dolayı. <gülüyor> Dolayısıyla da e, çok isabetli bir yani ilahi bir karşılaşma olmuş e, Koenler için e, 91 yapımı olduğuna göre film herhalde 91'de yarıştı 91'de yarıştı evet 3 evet. ödül bir daha Ve evet. evet ondan sonra hatta kurallar değişiyor Hı -hı. Yani En iyi yönetmen en iyi film en iyi oyuncuyu aldı Evet John Torture'ya evet, Artık böyle bir ödül alma bir filmin böyle 3 ödül, ödül alma daha. olana artık kan da yok Çünkü büyük ödüllerden birini alana diğer hı hı. ödülü vermiyorlar evet. Yani, evet. en iyi senaryoyu aldıysanız en iyi yönetmende olmuyorsunuz ya da en iyi film çileşişi en iyi oyuncu olmuyorsunuz bunu aşmak için mesela şeyde mavi en güzel renkleri altın palmeyi hem iki oyuncuya hem filme verdiler falan. öyle bir şey yaptılar Evet evet doğru, doğru. Evet. evet Yani Nur Bilge Ceylan'ın uzak filminde de jüri özel ödülü ve en iyi aktör verilmişti. Onda bile biraz vızıldandı ki ondan Öyle sonra mi? da hmm. evet kaldırılmıştı. Hmm. dediğim hmm. gibi bu kural iyice hmm. keskinleştirildi yani. Hmm. Evet filmin tabii şey başka benzetilen filmler de var. Hı -hı. En baştaki de işte Shining, Küböken Shining'i. O Türkçe'de nasıl oynadı? Tam hatırlamıyorum ama... Çok iyi soru. <gülüyor> <Bozuyor. de. gülüyor> <gülüyor> Shining'i Shining olarak da bilirsek olur. Yani Umursuz otel falan gibi... ...böyle bir Türkçe'de... olur ...bitmeyen balayı falan. <gülüyor> Bitmeyen <balığı>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne film? Böyle. Öyle yapıyoruz. Evet. Shining'de de bir... E, ...yazar bir otele... Aha. ...gider ve... ...kafayı sıyırır ya... Hı. ...bunda da ona benzer bir durum var. Fakat benim mesela aklıma gelen... ...daha sonra çekilmiş bir film geldi... E Tabii kaç film geldi? Lynch külliyatı geldi neredeyse diyeceğim. Ee, peki filmin geri kalanını e, biraz anlatalım belki. Oradan bağlıyorum. Ee, Barton Fink dediğim gibi otele yerleşiyor. Charlie ile tanışıyor. Fakat yazma bunalımları hala sürüyor. Yazamadığını gidip işte patronlarına söylediğinde git bir kendine yazar bul. Onla, ondan fikir al diyorlar. Hı -hı. Ee, bunun üzerine e, William Faulkner'a benzetilen bir hmm. karakterle tanışıyor. Fakat o da onda hayal kırıklığına e, neden oluyor onunla tanışması. Çünkü adam ayyaş, e, mutsuz. Ve onun Audrey diye de bir sekreteri... Sular. ...sevigilisi <gülüyor> var. Metresi var. Ve hatta e, sonradan anlıyoruz ki Audrey yazıyor bir sürü şeyi aslında. Yazar... Daha çok Odri'nin eseri. Hı. Bütün bildiğimiz şeyler. Bizim Barton derhal Odri'ye yazılıyor. Aşık oluyor. Hı hı. ve e, e, Yine bir yazma krizi artık ertesi gün eserini vermesi gerekirken o güreş senaryosunu vermesi gerektiği gece Odri'den yardım istiyor. Ne olur gel bana yardımcı ol diye. Ve o gece Odri ile sevişiyorlar. Sabah kalktığında Odri'yi yatakta Ölü buluyor Barton Fink Ta -dam. Ta -dam. <gülüyor> Ve e, Hiçbir şey hatırlamıyor Derhal Charlie'i yardıma çağırıyor Ve Charlie işte hemen Duruma el koyuyor şu bu bana şeyi çok çağrıştırıyor ya e, Lost Highway <gülüyor> Lost Highway'de de bir sanatçımız vardır Müzisyen e, Ve bir gün Karısını öldürür ...ve ben yapmadım da Hatta hiç hatırlamaz da... ...ve ondan sonra... ...bir başka karakter olarak karşınıza çıkar... Sahne de büyük bir dönüşüm geçirir. İşte adı Fredken... ...başka birisine dönüşür falan filan. Bu öldürme anı... ...bunu hatırlamama... Ee, ...bana... ...çok doğrudan ilk akıma hemen Lost Highway geldi... ...ve bütün o Charlie karakterinin... ...aslında... E, ...Lost Highway'deki... ...hani... E, Charles Jeffrey'in oto tamircisi Pete e dönüşmesi gibi eee Barton'un aslında ya yani da Charlie'nin Barton'un e, öteki beni mi diyelim artık öteki ben belki yanlış burada ne diyelim şizofrenik ikizi mi diyelim ne diyelim öyle bir şeymiş bilinç gibi. Bilinçaltı diyelim yani Ya da bilinçaltı diyelim evet, bir şey ha, öyle, yani. çıkıyor yani ortaya. Cinayetleri o değil de o işledi falan gibi yani. E, Hıh. Hı, Öyle bir şey okunabilir gibi geldi. Tabii ki. Hatta tabii. Mulholland Drive'daki patronlar, Hollywood patronlarıyla buradaki Hollywood patronları ve hatta Fire Walk Whitman'ın adıyla <gülüyor> Charlie'nin otay <otel> koridorlarında <gülüyor> ateşlerin kendisini takip ederek yürümese sahnesi falan. Böyle birden sanki Lynch bunun üzerinde bir külliyat mı yaptı acaba diye düşündüm. <gülüyor> ya yani Buradan tabii taklidinden söz etmiyorum ama böyle küçük, küçük ilhamlar sanki onları bambaşka şeyleri dönüştürmüş albet de taktikten söz etmiyorum ama sanki bir ilham varmış gibi geldi ya da bir etkilenme varmış gibi geldi. Tabii ki sanıyorum vardır. Yani baktığınız zaman zaten şöyle bir şey fan yani aklın içine kaçtığımız zaman yani bir kurtuluş ümidiyle, unutmak ümidiyle ...acılar bize fazla geldiği zaman ki... ...David Lynch de hep böyle yapar. Beceremediği zamanlarda... ...insanları ya uyutur... ...uyandırır. Hmm. Filmi izleriz... ...bakarız ki aslında ya, uykudaymış bu... ...yani evet hmm. o acıya dayanamadığı için... ...Molem Drive gibi... Ee, ...ya da bu filmdeki gibi... E, ...yani bir geçiş... ...olur. A akıl gelir gider... ...Barton Fink'teki gibi. Biz ne olduğunu bilmiyoruz... ...yattığını da bilmiyoruz. Bu bize ...belirtiliyor. Kadın yanında... ...çıplak uyanıyor... ...biz bunların hepsinin yattığını farz ediyoruz. Yani Charlie soruyor... ...yattın mı diye, evet diyor. tabi tabii ama ha. işte Charlie kim? şimdi Charlie <gülüyor> Yani böyle baktığın zaman... ...olmuyor yani. Ee, öbür tarafa geçerek baktığımız zaman... ...hakikaten... ...gece geliyor mu? Bütün bunu itirafları yapıyor mu Audrey? Yani... O, ...onun kafasındaki bir şey, çok acil bir yardım istemesi lazım. Zaten ne zaman... ...Barton Fink daktilosunun başına oturuyor... Ee, hemen başka bir şey çıkıyor yani o daktilonun boş beyaz kağıdına ister zoom yapsın kamera ister başka türlü ama başına otur oturmaz e, hemen ya yan kapı çalıyor ya bir yürültü e, en büyük espri zaten e, su boruları o su boruları dangır dungur yapıyor o, or, birisi gülüyor mu ağlıyor mu sevişme sesi mi? ...gibi... O ...bütün o su borularındaki gürültü... ...üzerinden de bir takım şeyler... ...kafamızı karıştırıyor. K zamanda, i̇lk kez Audrey ile... ...yattığını farz ettiğimiz zamanda da... E, ...direk böyle şey gibi... E, ...beyaz tavşan gibi... ...o su borularının içine gidiyoruz. Bu da belki Charlie'yi uyandırıyor. Hı hı. Yani o gece yaptı ve Charlie gelip hani... ...tık tık tık öldürüp gitti fark etmiyor. Yani bilinçaltıysa eğer Charlie onun... Hı. ...onu koruyup kollayan... Ona ...o yalnız otel odasında korkutucu patronların karşısında bir senaryo yazmak, vermek zorunda, uydurmak zorunda ki o çok sevdiği bilim Faulkner'a hani benze benzettiğimiz büyük yazar. Ben uydurmayı seviyorum... diyordu. Charlie de şey, Mark Twain'de hayır hayır. Yazmak için gerçek bir acı olması lazım. Hani o ancak oradan gerçek bir şeyler çıkar falan diye. Yani eee ...beceremediği yerde bence... E, ...o akılın... ...kapalı kapılarında... ...evet Audrey'yi öldürebiliyor, Charlie geliyor... ...ona yardım ediyor... E, ...bence bu hepsi... ...tatlı tatlı böyle detaylar... ...hani... ...hiçbirisi dediğim gibi ben bunların hepsini... ...sandıra olarak okumak... ...isterim çünkü Charlie bütün pis de... ...yapıyor yani onun adına... E, ...kötü dedektifler olsun... ...oraları yakıp yıkmak olsun... Genellikle bizim bir tarafımızda aynı zamanda bizi baltalayan taraftır da kendimizi baltalamak da işimize de çok gelir. Bir şeyleri yıkıp mücadele etmek yerine malum hani bir psikolog dinliyorsa beni şey yapmasın ama aşağılamasın ama <gülüyor> ben de böyle yüzeysel bir psikolog gibi psikiyatrist gibi ya da şeylere girmeyeyim. Bence çok zengin detaylı nasıl okursak okuyalım evet hmm. yani senin söylediğin gibi bütün karakterlere baktığımızda Charlie var yan odada hiç beklemediği bir e, yangın e, sigortası falan yapan e, birisi e, iri yarı bir adam hani e, güreş bile bak o çok yardımcı olmak istiyor sana hikayeler anlatayım diyor anlattırmıyor. Her ...bir güreş e, salvası yapıyor falan... ...onu bile işte kem küm... E, ...öbür kadın ona yardım olmak yardımcı olmak için... ...kalkıyor gece geliyor falan... ...yani böyle herkesi bir takım... ...aslında çağırıyor bana yani... ...kendi içindeki şeyleri ama... ...esas... ...bilincinde vicdanında net değil... ...ne yaptığını bilmediği için... Bence Charlie batıyor. Yani en başta... E, ...beceremeyeceği bir işe... ...soyulup gelip... E, ...Hollywood'a e, orada... ...azarları işitince... ...gördü ki yapamayacak. Bence bütün sorunu... ...o orada ama... ...oraya çıkamayacağı için alt taraflarda... ...hepimizin yalnız kalpleri gibi... ...kendini oyarlamaya çalışıyor hmm. diyeceğim. Hmm. Tabi buradan başka yere gidebiliriz. Yani tabi şey olarak da... ...bir eleştiri var. Ee, eğer Charlie... ...işte Amerika'nın... Yani ...Türkçe'de biz ona liberal demeyiz ama... ...Amerikan standart ...ya da Türkçe'de ona solcu demeyiz ama... ...Amerikan standartlarında işte solcu olan... ...ya da neyse liberal olan... E, ...sanat... ...şuna ya kötü bir örnek diye ...söyleyebiliriz hani... ...güya işte halkın... ...hikayesini Hı -hı. anlatmak isteyen ama aslında... ...halktan son derece kopuk olan... Hı -hı. E, ...aslında kendi beyninin içinde yaşayan hakikaten... E, ve belki kendi egosundan başka bir şey de pek düşünmeyen bir karakter, böyle bir olumsuzlama da var. Fakat sanki şey, e, hani postmodernsin ama olarak adlandırılıyor. Ya, yani postmodern sinemanın örneklerinden biri deniliyor Barton Fink. Sanki postmodern sinemada eskiden mesaj kaygılı filmler vardı. Şimdi mesaj verme e, vermekten kaçma kaygısı olan filmler. <gülüyor> var gibi geliyor bana. Anlamdan kaçan filmler. Ya Barton Fink sanki böyle anlamdan kaçan bir filmmiş gibi geliyor bana. Ee, şeyin bir sürü filminin filmin böyle bir anlamdan kaçan bir yanı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi hani yani tamam siyasi politik bir alt plan var ama şey işte kenar süsü gibi. Hı hı. Ya da işte başka her şey. Yani böyle bir sonuçta kendi kuyruğunu ısıran yılan hikayesi gibi kendi üstüne kapanan ben, ben şey diye de düşünüyorum yani Barton Fink'in sonunda yazmayı başardı fakat patronuna beğendiremediği senaryo aslında bizim seyrettiğimiz filmin senaryosu <gülme <certains> <gülme> olabilir mi? Ya güreşçi var mı? doğru olabilir Tabii ben olsam aslında filmin adını kafasız adam koyardım yani şimdi bütün espri burada filmde Ee, kafa yani Charlie de devreye girdiği zaman e, hep böyle hani aralarında böyle bir espri Charlie'nin de kulağıma ağrıyordu kulağında bir ithap e, var. vardı şey dedi yani şunu kessem atsam falan ama işte atamıyorsun kesemiyorsun hmm. falan filan böyle akılla zaten ilgili e, çok şey veriyor aslında bence Barton Fink'in çok beğenilip ama çok da bazılarınca değeri sonra anlaşılmasının nedeni her şey aslında biraz ortada Ee, dediğin gibi bir anlamdan kaçmak adını koymamak var ama aslında biraz da bence çok açık gibi koymuşlar. Bunu lezzetle görüyorsunuz zaten ama belki çok açık olduğu için mi anlamdan kaçıyoruz diyoruz. Çünkü neden? Evet Charles sürekli kafayla espri. Yani. Head of işler karışık diyor. Yani İngilizcesinde tabii biraz daha lezzet. Türkçeye çevrilince belki arada kaçabilir ama sürekli böyle bir kafa aynı ilgili bir şey var. Onun için sonundaki o kutunun içinde ne kafası var. Sorel Reynoldski Charlie de kafa kesici bir adammış. Yani hani Öbize ya film ana onun içinde Audrey'nin kafası olduğunu düşündürtüyor. Yani niye ki? Zaten filmi e, akıl şeyimizden dışarı çıkıp hani konu gelişme süreç sonuçla baktığımız zaman evet vallahi sonu çok karışık. John ile geçen Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde başka bir film dolayısıyla söyleşi yaptım. ...çok tatlı ve saf bir şekilde itiraf etti... ...ya dedi ben filmi ikizledim hiç, hiç anlamadım dedi... Neyi pardon? Hiç anlamadım filmi dedi... Barton Fink'i? Barton Fink'i düşünün orada Kahn'da izliyor... ...ve işte en iyi erkek oyuncu ödülünü de alıyor... <gülüyor> ...onlar da altın parmiye falan... Var. ...arkadaşları canı çiğeri... ...hani koyan biraderler ki... ...onlar da bu sene jüri başkanıydı... <gülüyor> ...malum Kahn'da... ...hiç anlamadım dedi... Yani sonrasında anlamış mesela çünkü Ne anlamış acaba onu merak ettim ha, yani, yani şey anladığı bence çok da kayda değer bir şey değil yani Bizim şurada konuştuklarımızın tamamının bir özeti yani evet. Bir akıl kayması bu olay gibi Ama benim baktığım yerde... ...evet yani bu bir akıl kayması... Ee, ...olarak baktığın zaman çok şey... ...hani bir David Lynch filminde... ...bir Mulholland Drive'da ya hepsi bir uykuymuş... ...dediğinde aa her şey kadar daha anladım şimdi demek gibi... Ee, ...bence burada da şey var... ...o zaman yani... ...kutunun içinde kimin kafası olduğu zaten... ...çok belli yani... hani ...benim baktım yani ...o da Barton Fink'in kendi kafası... ...çünkü... ...yani bir bakamıyor, aç, açmıyor da... ...açamıyor da, bilmiyor da yani... ...kendisine ulaşamıyor, henüz kendisine... ...dönememiş, zaten döneceği de yok da... E, ...Hollywood sayesinde ...doğruysa tatlı bir espri var yani... ...tamam Audrey'nin kafası olabilir... E, ...başka birisinin kafası olabilir... ...şu bu olabilir ama ben onu sembolik olarak... asla kendi kafası olarak... ...görmekten o kutunun içinde... ...yanında da taşıyor yani canım benim... ...vazife gibi... hani e, Bu kadar hani düz bir şey olarak görüyorum. Belki hatalıyımdır seyircilerden sen sonra çok telefon olup bu ne kadar uydurmuş falan. Yok telefonu bir... hiç kimse olduk. <gülüyor> öyle <gülüyor> Dinleyiciyle çünkü canlı bir program ba değiliz. Peki, o zaman. Kötü meyler <gülüyor> almaya. Ama benim baktığım yerden yani eğer kafa karışıklıysa bu evet. Yani kafasının yenide taşıyor adam yani. bir Onunla bir ilişkisi olamıyor diye düşünüyorum. Hmm. Ben de tersini yorumlardım açıkçası kafasının fazla içinde kalıyor onun dışına çıkan. İşte çıkanı. onun için hmm. işte fazla kafanın içinde kalınca zaten kafasız oluyorsun yani ona ulaşamıyorsun hmm. hepimiz hmm. öyleyiz yani hmm. o kafa için dışarıyla e, bir şey yok bu filmde de çok tatlı yani fantezi ve gerçek arasında müthiş bir, e, bir şey var yani kesin bir çizgi yok Or orası burası neresi. Her şey olabilir. Evet öyle bir otel olur yani olması çok vardır eminim. Hı hı. Sinema dünyası, sinema tarihinde çok gördük öyle otelleri. Hem fantastik olarak gördük hem de şey olarak gördük. Saydan var olan, olan versiyonuyla gördük. Dolayısıyla olabilir öyle bir otel. Charlie diye çok vardır. Yani satıcı, sigorta satıcı. Odrit G kadınlar da var. Yani evet kadını beğenince kadına ne zaman kötü davranınca o hayran olduğu adam böyle şeylere de bakmak lazım yani cinsellik boyutu da çok eğlenceli çok bastırılmış cinsellik yani e, Charlie soruyor hocam var mı sevgilin falan yok işte işten zaman kalmadı falan diyor Charlie de zavallı benim bedenim şey hani kadınlar beni beğenmiyor şiş koyayım hani bir beden engelim var diyor böyle karşılıklı böyle bir bilinç altında seks yapamamı. Audrey'yi görür görmez o hayran olduğu yazarı ziyaret edeyim bir e, şey alayım bir feyz alayım diye kapısını çaldığında bütün o feyz falan uçuyor yani sadece kadın aslında önemli oluyor ama o kadın da onun sevgilisi olduğunu öğrenince süngü düşüyor ama ne zaman içindeki öfke patlıyor cinsellik adamın kadına kötü davranması davrandığını görerek yani hemen orada bir şövalye. Evet. Ben yine bir itiraz edeceğim. Bence Buyurun. kadının, sevgilisi adamın... Yani burada yine şeyden söz ediyoruz. Şimdeki karakterin adını hatırlayamıyorum. William Faulkner var. Evet, işte evet. senaryo yazan <gülüyor> bir yazar var. Daha... True, true böyle bir şey. Ha, neyse. Işte. Evet. O ve Audrey sevgililer ve aynı zamanda ortak yazarlar. Aynı zamanda... Ama o bilmiyor. O onun sekreteri var. Bence yani. tam da o... o yani... Audrey'nin onun sevgilisi olduğunu öğrendiğinde süngüsü falan düşmüyor. Tam tersine arzusu kamçılanıyor diye düşünüyorum. Tabii tabii. Yok hani şeyin karşısında süngüsü düşüyor. Yani o anda onu alıp yemeğe götüreceği var. Yoksa haklısın. Ben Aha. aynı şeyi söyledim. Yani ha, daha pardon. çok evet. yani canı istiyor. Ama süngü düşüyor bir anda. hani Ama vazgeçmiyor. Artık ondan sonra e, arzu nesnesi aslında kadın e, hale ya, geliyor. Yani o, ben onu yine tabii her zamanki klasik psikanalitik yorumumla... Anne ve babayla çatışmanın e, <gülüyor> <gülüyor> bir sembolik şeyi anne karşılıklı. Anne babasını da kafasını kestiriyor diyorsun sonunda. Tabii ta <gülüyor> onlara geçecekti. da geliyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> onlar da var filmin sonunda yani. E, onlar bir tür anne baba şeyi, ikamesi gibi diyelim. Yani ikisine de öfkeli. Hı -hı. İkisini de öldürüyor yani diye düşünüyorum Barton'un. Tabii ve, tabii. Hı -hı. Yani onun bir başka yansıması da işte... New York'a gittiğinde diyor Charlie'ye şu adrese uğra. Annem babam ordular. Evet, bir yemek gibi güzelci. Yani ha. bir yemek. Yiyor. New York ha. insanları hani küt davranır hani. Sonra annesini babasını arayıp bir türlü ulaşamıyor. Onlar da yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar <gülüyor> mı bilemiyoruz. Evet. Yani işte o, o iki, ikili sanki işte anne baba ve işte o gibi sevgilisi. Yazar. Sanki böyle bir bir tür birbirlerinin sembolleri gibilerdi. Tabii doğru. Böyle bakınca zaten bütün etrafındaki insanları ulaşabildiği ya da kendi kafasında yarattığı insanlar hepsini öldürüyor bir şekilde. Bir tek Charlie hani ne olduğunu bilmiyoruz. O da yangın içine doğru gidiyor ama herkesi öldürüyor. Tek o büyük, kalın, acımasız stüdyo patronu da hiçbir şey yapamıyor yani gerçek hapishanesi en başta filmin. Ay eleştirmenler halbuki benim içgüdülerim var. Yani En başta o teklif Hollywood teklifi geldiğinde "Ah benim içgüdülerime uymam lazım. Ha ha ha. Burada kalmam lazım. Eleştirmeler kim ki falan hani sonunda içgüdü nedir'e geliyoruz yani herkesi öldürdü, öldürdü yani kafasında ya da fiziksel olarak ama dışarıda bir tek Hollywood patronu var. Ee, yani ona da eyvallah. Onun ördüğü hapishanede kaldı yani hani hiçbir şekilde hmm. dışarı çıkamayacak orada zaten çok güzel şeyler yapıyor yani e, filmin çok şeytan ayrıntılarda gizli gibi e, detaylar çok tatlı yani Charlie'nin varlığı onu dinlememesi e, derken e, bütün o otelin ve şehrin bir karakter olarak yani Polanski'nin niye çok sevdiğini anlayabiliyoruz hani Ee, o otel ve o şehir bir karakter olarak, e, üçüncü, beşinci karakter olarak yaşayan bir canlı olarak e, besliyor ruh halini yansıtırken. Ama dön dolaş e, baktığımız zaman Barton Fink'in ruh halinde biz ne öğreniyoruz, ne görüyoruz? Hani, e, i̇şte anne baba herkes dahil öldürmesine karşılık nedir bu bedel yani? Evet içgüdüleri doğruyu söyleyememiş ona. İçgüdüsü yok. Ben tanrıyım diyor. Biliyorsun o hmm. meşhur senaryo nihayet bitirip... ...asla ama bir başyapıtı ama asla kullanılamayacak. Ee, bu da yani şeytani bir ceza. Dans ederken ben tanrıyım kafam, beynim de onun üniforması diyor mesela. Hmm. Bunun üzerine sabaha kadar konuşabiliriz. Buradan ne anladık? Ama çok... Canım benim çok zayıf, çok çaresiz, çok şey. bir senaryoyu okumadık tabii bilmiyoruz. Yani belki hakikaten çok kötü bir şey. Ee, ama e, nedir çağrı hani? Bence senaryoyu seyrettik ben o konuda. <gülüyor> Eminsin o, diye. Yani. <gülüyor> tamam o ben, da olabilir çok tatlı. Yani ben... Bar Barton Fink'in yazdığı senaryo aslında Barton Fink filmi yani diye düşünüyorum. Tabii tabii çok tatlı çok lezzetli bir şey yani senin hmm. söylediğinde. Yani hmm. Ben yani bunu düşünmedim açıkçası. Hmm. Yani geldi gitti kafamda ama bence çok lezzetli. Çok hmm. tatlı bir şey önerir seninki. Doğru yani. Ona sanki şöyle bir işaret de var gibi. Hani odasında bir kadın resmi var. Denize Hı -hı. doğru bakan e, Hı -hı. elini siper etmiş güneşe. Bakan bir kadın resmi var ve filmin sonunda o kadınla karşılaşıyor. Hı -hı. O kadının resmi bir post kar, e, kart kartpostala dönüşüyor gibi. Hı hı. Son kelimesi de yazdığı senaryonun bir kart postal diye, hı hı. Post kart diye bitiyor. Hı hı. Yani sanki o postkart o gördüğümüz süreçte işte o kart postal. Kart postal lafı ne acayip? İnsana yani militarist bir şeylerden söz ediyormuş gibi geliyor. Postaldandır karttan değilmiş. Evet. Kart. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sanki o onu anlatıyormuş hmm, o gibi. O detayı attım şimdi hmm. de güzel doğrudur tabii ki. Neden olmasın? Bu arada bayağı 40 dakikadır konuşuyormuşuz. Bir şarkı dinleyelim. Ee, filmde hmm, geçen bir şarkı ama filmde geçtiği haliyle değil. Filmde işte Ay Yaşlı Yor'un Faulkner'ın vari karakterin e, Audrey'ye hakaret güzel, edip, evet. tokat attıktan sonra elinde içki giderken söylediği e, Old Black Joe şarkısını Paul Robson'dan dinleyelim. Toma. forms now departed long ago, I hear a gentle voice calling. call. 4.9 Açık Radyo'da Erguan İstinbot programında ben Cüneyt Çepenayan, konuğum Esin Küçüktepepınar'la Koyen Kardeşler'in Barton Fink filmini konuşuyoruz. Demin Paul Robson'dan Old Black Joe adlı şarkıyı dinledik. Ee, evet şimdi bir sürü de ayrıntı var. Şimdi mesela benim aklıma gelen şeylerden birisi e, duvar kağıtlarının soyulması hmm. sıcaktan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle bir takım tutkalların eriyip akması falan Onu e, Aslında Koen kardeşlerle konuşuyorlar Tabi bir sürü konuşma var e, Onlar yine o konuşmalarda da Anlamdan kaçıyorlar Hiçbir şeyi çok fazla yorumlamak istemiyorlar Fakat bir yerde şey diyor onun Hani Charlie'nin e, içini anlatıyor falan gibi Biraz odanın Charlie'nin ruh dünyasının yansıması olduğunu Söylüyor Koen kardeşlerden bir tanesi. Ben daha çok şey diye düşündüm. Tam da Charlie'nin değil. Aslında zaten Charlie eğer Barton Fink ise. Yani <gülüyor> Barton Fink'in dünyasını anlatıyor. Bir şekilde <gülüyor> e, derisinin altına giriyoruz. E, o, duvar kağıdı bir tür deriyse onun altına gidiyoruz gibi. Yani onun altına doğru bir yolculuk gibi. Tam o sevişme sahnesinin mutfak borusuna doğru <gülüyor> gitmesi. Lavaboda. Hmm. Onu da Alfred Hitchcock'un şeyine benzetiyorlar. Hangi filmidir o şeyle biter, tren tünele girerek biter. Hmm. Neyse, orada da bir cinsel <gülüyor> evet. imgesi olaraktır tünelin, trenin tünele girmesi. Burada da borunun içine girmeyi öyle cinsel ilişki sembolü olarak kullanmışlar ama... ...bir yandan da bilinçaltına girmek gibi daha çok <gülüyor> öyle de düşünülebilir. Tabii, tabii. tabii aynen dediğin gibi çünkü... <gülüyor> Bir sonraki sahnede uyanıyor. Uyanıyor. Yani evet. Barton Fink ve aa, yanında bir kadınla uyandı. Ama nasıl uyanıyor? Duvar kağıtları soyulacak daha soyulmadı. O kadar çok fazla ama. Sivrisinek mesela evet, yani Sivrisinek. uyanıyor. Ve oradaki Tony e, Shalop galiba ben de soyadını söyleyemem süper iyi bir oyuncudur orada. Kim? Kim? Tony Shalup gibi telaffuz edebiliyor olabilirim. Daha sonra dizilerde falan iyi bir aktör. Yapımcı rolünde. ikinci ha. yapımcı rolünde. Hızlı konuşan. Hızlı konuşan. Ee, yapımcı rolünde. Ee, Los Angeles bataklık değil çöl yani. Bursa <gülüyor> sivrisinek olmazız diyor yani. Onun aklını kaçıklığını biraz şey yapmak için ama onlar yemek yerlerken de Hatırlarsa arka planda New York posteri var. Los <gülüyor> hmm. Angeles restoranında falan. Her şey yalan dolanıyor. Her şey sahte. Bir bir özenti ee, filmde zaten o taraflara geçince. Sirisinek'le evet uyanıyor. Yani dolayısıyla evet oralarda da şeyler var. Niye? Evet bir otel bir cehennem ruh halini ee, bir Barton Fink'in ruh halini yansıtıyor. Orası bir E, otel olarak onun iç dünyası dediğimiz zaman zaten gittikçe ısınması, gittikçe çaresizliğe düşmesiyle hmm. e, orantılı bir şekilde sıcakta artıyor. Hmm. Zaten, e, sivrisinek de artık onu bir e, rahatsız edici, en olmayacak bir şey olarak onun aklının artık hmm. başka bir taraftara gittiğinin göstergesi düşünüyorum. Evet ya yani o sivrisinek de zihninin bir ürünü olabilir. Yani evet. eğer Los Angeles'ta. Şöyle, Gerçekten. Sivrisinek sivrisinek yoksa. Sivrisinek yoksa. Zaten böcek deyince aklı hemen zaten bir tür şizofreni falan gelmiyor mu? Yani Kafka'nın böceğe dönüşen Gregor Samsa'sından tut. Hı hı. Ne bileyim ben hani böcek hayali görmez mi? Şizofrenler görürler değil mi? Özerlerinde böcekler falan filan. Ya da işte uyuşturucu krizindeki insanlar falan. Hatta Çok Türkiye'de da. de bir böcek diye bir film çekildiydi. Hı. Dersu, Dersu yönetmenin söylediğini hatırlamıyorum. Adı Dersu'ydü. ...filmi biliyorum ama... ...yönetmeni hatırlayamadım ben... ...kusura bakmayın... ...e tabii çünkü söylediğin örneklerin hepsi... E, ...aklın işte şey olduğu... ...başka bir taraflara gittiği yerler yani... ...biraz da tabii mezarlık... ...mezarlık altı, böcek... ...beden yemeği hani... ...böyle şeyleri de sembolize eden bir şey var yani... ...sonuçta o tür... ...böcek türünün... ...insanla olan ilişkisinde... ...sempatik bir şey yok hani... ...hiçbir şekilde sadece rahatsız edici bir... ...ilişkisi var hmm. böceklerin dolayısıyla... ...filmlerde bu şekilde geçmesi... ...yani kendinden hoşnut olmama hali... ...rahatsız olma halini... ...bir sürü sembolize etmek zorunda kalıyorsun... ...işte o gördüğün böcek yapıyorsun... ...ya da kendini hmm. böcek yapıyorsun yani... Hmm. ...dolayısıyla haklısın... ...tabii ki böyle şeyler... ...Barton Fink'teki işte minik minik detaylarla... ...artık hangi yönetmeni... ...hangi sinema tarihindeki filme... E, ...referans verdiği falan... ...sayılabilir tabii ama... ...mesela onlarınki bir de e, Tarantino... bir pop kültür çöplüğünden... ...dönüştürmek değil aslında yani... ...mesela hiçbir şey filminde oturup Tarantino filmi hani biz de gençken falan severdik böyle hani aa şu filme referans vermiş bu filme referans vermiş ama aslında koyan biraderlerinkinde öyle bir şey yok senin dediğin gibi her şey çok ortada olmasına rağmen bir anlamdan kaçma hali var gibi ama her şey bir kara film tatlığında aslında burada David Lynch'a yaklaşan bir soyutlaştırma teknikleri var tabi Her şey çok ortada ama birdenbire fantastik bir aleme gittiğin için kafa karışabiliyor. Bir cinayet öyküsü kuruyor. Bir kafa kesici koyuyor. E, Charlie gibi. E, Audrey'nin ölümü derken falan. E, ortada sanki çözülmesi gereken polisiye bir e, konu, mevzu varmış. Kim yaptı, cinayeti bulalım gibi bir şey varmış gibi görünüyor. Ama aslında bunlar hiçbir şey önemli değil. Sonuçta her iyi film gibi tek bir şeye içimizdeki yalnızlık. Şefkat, destek arayış. Haklı ya da haksız. Bencil bir entelektüel. Dediğim gibi dışarı ile hiçbir bağlantı kuramamış. Kendi egosuyla ha ha ha eğlenen bir adam da olsa bile. Gene de içti işte işte hmm. böyle bir sıkışıklığı anlatması açısından Hı -hı. hoş. Hı -hı. Ve çok duygusal bir film diye <gülüyor> Cinayetler onlar yalan. Bizi oyalamak için yani kurmuşlar evet. diye düşünüyorum. Filmde iki tane dedektif var. Hani Hı -hı. işte... E, cinayetleri soruşturmak için gelip Barton Fink'le konuşan. Bunlar da bana aslında şey çağrıştırdı. Yine Dostoyev'deki iki dedektifi çağrıştırdı. Fakat bunların adları da enteresan. Bir tanesinin ismi Deutsch. Yani Alman demek. <gülüyor> Diğerininkini şimdi tam hatırlamıyorum ama... E, Mussolini falan çağrıştıran bir ismi var orada. İtalyan. Hı -hı. E, ve gayet ırkçı bir laf da ediyorlar. Sen Yahudisin değil mi? Hı -hı. Buranın zaten böyle... E, Yahudileri almayan nezih bir yer olmadığını tahmin etmiştik gibi bir laf ediyorlar. Hı hı. Pardon, Fink Yahudi. Türk Koyenler gibi. Hı hı. Ee, Yahudi. Ee, ve şey, e, Charlie, o şeyleri öldürüyor ya, dedektifleri öldürüyor. Birincisini bir şey demeden öldür Yani bir şey öldürüyor değil de. Hı hı hı. Hemen öldürüyor. İkincisine öldürmeden önce, tetiği çekmeden önce, Heil Hitler diyor. Hı hı hadi buyur buradan yak buyur buradan yak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bana sanki şöyle bir şey gibi de geldi acaba burada bir hmm, faşiste dönüşen Yahudi imgesi gibi bir şey mi koydular bir tür çok mu saçmalığı olabilirim <gülüyor> ama eğer Barton Fink bir Yahudi ise Charlie Barton Fink'in bir işte neyse zihninin bir ürünü ise o kişinin Heil Hitler diyerek Birisini öldürmesi, bir tür Yahudinin Alman'a dönüşmesi ya da hani aynısının aklına İsrail falan geliyor. Bugün ki dönemlerde ama o kadar derin şeyler söylemek isteyen insanlar da kesinlikle değiller. Hı hı. Ya da söylüyorlarsa da bunu bilinçli yapmak istemiyorlar. Ya da hı hı. bilinçli yaptıklarını itiraf etmek istemiyorlar. Hı hı. Yani öyle değinip geçiyorlar. Hemen her zaman şey diyorlar. Biz hiçbir zaman öyle semboller bilmem neler kurarak yapmıyoruz. O sırada bize her nedense o şekilde kurulması öykünün hoş geliyorsa o şekilde kuruyoruz gibi Hı -hı. bir. Yani tabii bir, bir, bir kaç sinema yazarı da o dönem. Cohen um, kardeşlerin Barton Finkin'i yani bu filmi acayip bir antisemitist e, ve Barton Finkin de çok kötü bir adam ...karakteri olarak çizildiğini... ...söyleyerek eleştirmişlerdi. Tabii bunu Charlie'nin de... ...işte Hitler diye öldürmesinin de... ...eğer o dediğin gibi parçalanmış kişiliğin... ...diğer tarafıysa... ...tabii ki bu da çok önemli... bir, bir ...ellerine bir koz veriyor. Ama dediğin gibi... ...Koen kardeşlerin bence... ...en büyük başarısı ağır bir entelektronizm... ...yapmamaları... Ee, dolayısıyla çok eğlenceli bir e, formülizasyonları olması Bunun Altında keşfetmesi çok tatlı şeyler ama Çıkardığın noktada ağır şeyler e, entelektüel bir yük binmez e, omuzlarına Neyse elçim evet. entelektüel Dolayısıyla yine, bence o çok basitti Çünkü 1941 yani Amerika'nın savaşa gireceğiz yani New Yorkluysa son derece entelektüel genç E, sıradan adamın hikayesini anlatmaya çalışan bir Yahudinin e, ne savaşla ne dünyayla hiçbir şeyle alakası yoktu. Belki dediğin gibi onun Charlie bilinçaltının diğer yarısı olarak evet ona kafası yani hiçbir şeye müdahale etmeyerek duyarsız kalarak Avrupa'daki katliamları evet Amerika nasıl geç kaldıysa e, Avrupa'ya yardıma gitmekten. Bir entelektüel olarak da belki altında evet bir, bir çeşit e, nazilik vardı biliyorsun. Çünkü Avrupa'da insanlar e, katılmasalar bile nazi eylemlerine, Yahudi soykırımı... ...susarak, seyirci kalarak hani en büyük suçu işlediler onlar da. Dolayısıyla o da öyle bir şeyi getirmiş olabilir. Çünkü sonundaki dans sahnesi yani o baş yazdıktan sonra o... E, Askerlerin balo sahnesinde kızla dans ederken de e, bir asker rica etmiş ya benim yarın gemim kalkıyor ben dans edeyim bana ne dedi mesela ona bile savaşta ne kadar ilgisiz ve alakasız olduğu yani başa dönüyoruz nasıl kafasının içinde hapsolduğunun da göstergesi. Dolayısıyla Hitler meselesi de bence hmm. duyarsız entelektüel hmm. Yahudi Amerikalı. Tabii işte <gülüyor> yani Tabii bunu hani filmde tek entelektüel o olduğu için bir genelleme yaptığımızda biraz haksızlık yapmış olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü entelektüellerin savaşa veya Yahudilere yapılan zulme karşı durmadıklarını söylemek biraz acımasızlık olur. Ama yani Barton Fink'i tek başına sadece kendisini temsil eden bir tekil örnek olarak düşünürsek elbette böyle insanlar çok muhakkak ki vardı. <gülüyor> Bu arada evet 54-30 54.32 vaktimizi baya baya doldurduk hızlı. Evet tabii <gülüyor> daha ne kadar çok konuşacak şey var <gülüyor> i̇şte. evet, çok teşekkürler Esen. Ben teşekkür ederim. Ne güzel sohbet ettik. Evet bence de öyle. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Arguvani Istanbul. Sinemasal sohbetler. And I walk away from everything that's gray Oh I miss a If you were a one